namaz ile namaz arasında bu küçük günahlar hepsi affolunuyor. Büyük günahlar müstesna. Örneğin, bir kişi fecir namazını evinde, e, camide kılıyorsa, öğlen namazı vakti geldiği zaman gidip yine camide Müslümanlarla beraber namaz kılıyorsa ve bu iki vakit arasında bu küçük günahlar hepsi affolunuyor. Ama bu demek değildir ki, biz burada demek yani teşvik etmiyoruz yani hani bak küçük günahları tamam. irtikap et demek istemiyoruz, tamam. tamam mı? Kesinlikle küçük günahlara irtikap etmek caiz değildir ama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 ben istirham ediyorum acaba bu kastettiği küçük günah ne olabilir bize bir açıklasa, acaba yani gerçekten yani önemsenecek bir küçük günah mıdır yoksa Ösen, Ösen, önemsemeyecek bir küçük günah mıdır acaba bize bir zikretsel azından bir sakıncası var mıdır? Duyuyor hocam. Duyuyor o mu? Zaman ha, o zaman eğer duyuyorsa kardeşimiz e, yazmasında yani. yaz, yazması için rica ediyoruz.